Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize gönül sadasından hayırlı akşamlar diliyoruz. Mübarek Ramazan'ın iklimine girdiğimiz şu günlerde biz de kıymetli hocam Saadettin Ökten ile birlikte Ramazan'ı konuşmak istedik. Hz. Mevlana der ki Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan senin vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. İftar vaktinde yediğin yemek lokmasının her biri birer mana incisi olur. Ramazanda yemekte, içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte sabırlı olduğun için bu sabır senin manevi görüşünü artırır, gönlünün gözünü açar. Oruç iken müminler Allah'ın misafiridir ve bu edeple sofraya oturduğumuz zaman Pek çok hediyelerle karşılaşırız. Aslında insanın en değerli hasleti bir bakımdan bir başkasının acısına ayarlı olan gönlü olduğuna göre de en çok ihsanda herhalde gönle yağar diye tahmin ediyorum. İnsan neye sahip olduğunu düşünüyorsa o şeyin şükrünü kendi cinsinden e, vermeli. Kıymetli hocam Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Neden böyle bir ay, neden böyle bir ibadet diye bir soru sorarak başlayayım. Bu çok zor bir soru bilemem. <gülüyor> Ama bir yorum, bir tahmin yani yaşanmışlığın ötesinde şöyle söyleyeyim isterseniz Kemal Bey. İnsan bir takım hareketleri yapıyor. Yaptıktan sonra bu zaman içerisinde tekrarlanıyor. Mesela her sene, her gün, her hafta, her neyse. Bir süre sonra düşü dönüp düşünüyorsunuz ben ne yaptım ve bu hareketler bana nasıl bir katkıda bulundu. Şimdi sizin sorunuzda böyle değerlendirmeye çalışacağım. Yani evet. Ramazan da işte şöyle şöyle yapın böyle böyle yapmayın bir, bir emir var ve bir nehi var. Hiç bunu yapmadan, bu işi denemeden, böyle bir tecrübe sahibi olmadan, bu deneyimi yaşamadan buna teorik bir cevap vermek yerine Böyle bir deneyim sahibi oldum. Zaman geçti. Yaşadım. Çevremdeki insanlarla da bunu paylaştım. Onlar da yaşadılar. Onları da gördüm. Sonra sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bazı Ramazanlarla olan tecrübelerim oldu. Farklı bir istimai ortamda. Şimdi söylemeye çalışıyorum. Efendim bunlar sizin hem bedeninize hem ruhunuzu biçimlendiriyorlar. Yani bir Çamur kitlesi düşünün ve de bir heykel traş düşünün. Onun parmakları o çamur kitlesini biçimlendiriyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz o çamur kitlesinden ya bir vaza çıkıyor, ya bir kap çıkıyor, ya bir bakrat çıkıyor ya altta bir heykel çıkıyor. İşte Ramazan gibi mühim zamanlar sizi adeta bir biçime sokuyor. Yani maddeten de sokuyor, manen de sokuyor. Esas itibariyle mane sokuyor. Kalbinizi, ruhunuzu biçimlendiriyor. Artık o biçimden sonra siz bir başka biçime, bir başka kalıba giremiyorsunuz. Allah muhafaza. Çok zor o kalıba girmeyin. Ve bu kalıba giriş de yani insanın yaşadığı... insan önce bedensel olarak bir Ramazan deneyimi yaşıyor. Sonra o ruha veya kalbe intikal ediyor. Bunun belli zamanlarda olması... Birdenbire olursa galiba çok sert ve olgunlaşma itibariyle biraz geciken bir hadise. Tedirici, ağır ağır oluyor bu. Her sene devam eden bir hadise. Belli zamanlarda geliyor. Ve bir de bunun belli mekanları var. Gerek kendi toplumunda gerek dışarıdaki toplumlarda bizzat müşahede ettim. Yahut da okuduklarımdan çıkan. İnsan zaman ve mekanla mukayyet, zaman ve mekanın etkisi altında. Yani Dolayısıyla Ramazan'da da belli bir mekanın içinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Bu dini bir mecburiyet değil ama bana sorarsanız kültürel bir mecburiyet. Sizi belli bir havanın içine çekiyor o mekan. Dolayısıyla zaman ve mekan şartlarını göz önüne aldığımızda sizi adeta bir biçime bir ruhaniyete, bir maneviyata doğru sürüklüyor ve size kendi ruhundan bir espri, bir renk, bir biçim, bir taz sahibi olmanızı sağlıyor. Gördüğüm Ramazan böyle. Bunun içine siz bir açı açılışta söylediniz. Evet bedensel bir eylem bu öyle başlıyor ama sabırla başlıyor. Sabırla başladığı zaman şu, geçende de konuşuyorduk bir başka mafilde. Nefsi emmare sabrı sevmez. En çok sevmediği şey sabırdır. En çok şey, sevdiği şey de kibirdir nefsi emmari. Önce size sabırla başlatıyor hadiseyi. Ve nefsi emmarenin. avukatı filminden bir replik var. Şeytanın avukatı filminde şeytan, sözüm ona şeytan şeyle konuşuyor, kurbanıyla konuşuyor. Diyor ki, kibir en sevdiğim günah diyor. Bir kibir patlaması yaşıyor karşısındaki avukat. Ben hiçbir davayı kaybetmem. Ben her zaman kazanırım. Ben kazanmak için doğdum." dediği zaman işte diyor ki bir en sevdiğim günah. <gülüyor> evet. En sevmediği de sabırdır. Hemen olsun ister ve onun önüne bir sabır setti çekiyor. Bu sabır setti önce çok yüksek değil. ...ince bir set. Ki onun üzerinden nefse mar aşıyor. Birden bire çekseniz belki çok sıkıntılı olacak belki o seddi parçalayacak yavaş yavaş yavaş yavaş insan sabretmesini öğreniyor. Bu sabretme sadece münkerlere karşı değil, fahşaya karşı değil, mübahlara karşı da sabrı öğreniyorsunuz yavaş yavaş ve ondan sonra tabii ki tevazu ile donat, donatmaya başlıyor sizi. Bunun da belli mekanları var. Bu çağda yaşadığımız şehirlerde bu mekanları kaybetmememiz lazım. Yani modernitenin çok önde gelen bir mekanında bir Ramazan tabii ki fıkhını yaşayabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama manen modernitenin önde gelen prestijli mekanlarında, modernitenin rağbet ettiği ben varım dediği mekanlarında bir Ramazan yaşamak biraz sıkıntılıdır. Ramazanı bütün boyutlu idrak edemezsiniz. Ramazanı kaybedersiniz. Çünkü insan gördüğüyle, duyduğuyla, temas ettiğiyle, Çevkilidir, çok büyük ruhlar yaşadığı fiziksel dünyadan kendini izole edebilir. Bir sıradan insanlar bizim gibiler mekanla ilişki içindedir. O evet. mekandaki cazibe, o mekandaki kibir, erogans sizin adeta Ramazan ile kazandığınızın ciddi bir kısmını götürür, farkına varmazsınız. Bir de hocam Ramazan biraz da dışımızdaki ortamın bize nüfuz etmesine izin vermekle tamamlanıyor yani o tatlı iftar telaşı etraftaki kalabalığın böyle hızlı hızlı iftara yetişme gayreti evet efendim bir lokantaya girdiniz diyelim orada iftar açacaksınız iftar edeceksiniz orucunuzu orada açacaksınız müminlerin birbirine kardeşane bakışı ya o anda mesela o sofrada hiç tanımadığınız insanlarla çok yoğun bir kardeşlik duygusu hissedersiniz. Evet. Çok evet. muazzam duygular bunlar yani Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları ihsanları bir e, sofrada oturuyorsunuz o sofrada ezan vaktini beklerken büyük bir kardeşlik duygusuyla çok büyük bir bütünün bir parçası olmaklık duygusuyla e, doluyor içiniz. Yani ruhun bu hazzı tatması lazım. Evet. E bu işte o mekanda oluyor bu. de babam bahsederdi. O yetişmiş. Eskiden derdi her mahallede bir veya birkaç zengin olurdu. Osmanlı mahalleleri öyle. Yani İstanbul'dan bahsediyor. 1900'lerin hemen başı bir İstanbul. Ve o mahallelerdeki zenginler Ramazan ayında 30 Ramazan konağın bir kısmını açıyor. Fakir fıkaraya kim gelirse İftar. Ne? Ve küçük de hediye veriyor. Zenginin de buna ihtiyacı var. O da şöyle düşünüyor hadiseyi. Allah bana bu imkanı verdi. Niye? Kitabında söylüyor. Yediğinden yedir diyor. İnfak et diyor. E ne zaman? Ramazan'dan güzel zaman mı var infak etmek için? İnsanların ihtiyacı var. İkram edeceksiniz. Çünkü imkanı veren de Allah. Bu o imkanı siz o insanlara ikram ediyorsunuz. Ve kendi görünmüyor. Hani sofra kurup kendisi görünmüyor. Burada kendi görünmüyor deyince bir hatıra geldi aklıma. Yani bir okulda, dini bir okulda, isimler bende mahfuz söylemek istemiyorum. Bir zengin insan iftar veriyor. İftardan önce de veya sonra da bir konuşma yapıyor. Yani benim param var, işte siz de fakir insanlarsanız size yemek yediriyorum. Kıymetini bilin, iyi okuyun tüm hangi ben bunu merham topçudan dinlemiştim. Hiç alakası yokken, içinde yokken bu sözler üzerine ben de bir söz alayım dedim diyor. O zengin insanın sözünden sonra. Ben de zenginin vazifelerini, zenginin mecburiyetlerini ve bu mecburiyetlerin içerisinde başa kalkmamanın da çok mühim bir şey olduğunu gayet güzel anlattım diyor. Ortalık buz kesti ama içim rahatladı çünkü hak ve hakikati söyledim diyor. Ne güzel, ne güzel. Bu yer İstanbul İmam Hatip Okulu. Böyle bir hadise. Ya. Düz bir hayat yaşıyoruz, rutinli hayatımıza hakim. Bu her çağda böyle. İşte yiyoruz, içiyoruz, çalışıyoruz vesaire ediyoruz. Sonra bir şey oluyor hayatımızda. Mesela işte diploma alıyoruz veya bir işe giriyoruz. Biraz para kazanıyoruz. Değişiklikler oluyor hayatımızda. Bunlar hayatın rutinleri. Bunlar herkes yapıyor. Bir Müslümanın farklılığı nereden ortaya çıkıyor? İşte Ramazanlar. Düz giden bir hayat, rutinlerle dolu bir hayatın içine bir anda bakıyorsunuz bir Ramazan diye bir olay gelmiş ve siz o Ramazan'da farklı bir renge bürünüyorsunuz. Bunu yaparken belli bir me mekanın da içinde olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. Çünkü mekanın da ruhu var ve o size gelen manevi havayı mekanın ruhuyla bütünleştirdiğinizde çok daha sağlam bir hale geliyor. Ve bu hayatınızda belli zamanlarda tekrarlanınca adeta sağlam bir yapıya dönüşüyor ve size bir biçim veriyor. O işte İslami kimlik öyle oluşuyor. Ramazan dışarıdan müteala etmek, dışarıdan gözlemlemek, müşahede etmek o bir oryantalist işi. Bizzat içinde yaşamak bir Müslümanın işi. Bizzat içinde yaşamanın da merhaleleri var. İşte önce biliyorsunuz fıkhi merhale. Sonra söz orucu geliyor, sonra göz orucu geliyor, sonra kalp orucu geliyor. Bunu sonu yok. Bütün bunlar hepsi Ramazan'ın merhaleleri ve o bize bir hilat giydiriyor. Bu giydiğimiz hilat normal bir elbise gibi zamanla eskiyor. Eyan mı bu bu derdi eskiler. Bu hilatı çıkarıp şu ütüleyip bisilerin temizleyelim, bir daha giyelim. İşte Muharrem'in onu kandil günleri. Vesaire. Sonra bir daha Ramazan gelince hilati götürelim, terzi yenilesin, şöküklerini diksin, bir daha giyelim. Benim metaforik anlatımım böyle. Nasıl normal bir elbise gibi eskiyorsa üzerimizdeki ceket, her neyse, pauto vs. maneviyatımız da böyledir. Onun da eskimemesi lazım. Bu hususi günler, Ramazanlar, özellikle bayramlar, İki tane bayramımız var. Çok mühim onlar. Ve tabii ki diğer mübarek günler bizim elbisemizi, takva elbisemizi temizlememiz, silmemiz, efendim kirlerden arındırmamız, yırtının söküğünü dikmemiz için şeydir, fırsatlardır. Bunlara fevdetmememiz lazım. Arife günü de öyledir. Bir hazırlık günü, bir manevi hazırlık günü önce maddi hazırlıkla başlar. Bizim torunlar şimdi bizde kalıyorlar evimizde. Bir odayı suçlediler. Biri dört buçuk, biri iki buçuk yaşında. Ramazan geliyor. Bayraklar asmışlar, ışıklar tutmuşlar. Işte Maşallah. Ne Ramazan güzel, geliyor. Ne kadar güzel. Ağır, ağır devam ediyor evin içerisinde. Evet. Ya, biraz yavaş konuşun. Ramazan geliyor. Atlıyorlar, zıplıyorlar. O da Ramazan'ı öyle kutlayacak. <gülüyor> Dede öyle kutlayamaz ama çocuk öyle kutlayacak. Onun yani ı şadimani dediği hadise. Mut sürurun Bayrakla, bağırarak, çağırarak, çocuk atarak oluyor yani. Böylece başladı şey, şenlik ışıklar asmışlar falan. <gülüyor> Böyle başladı. Maşallah işte bir eve Ramazan-ı Ramazan-ı Şerif'in geldiğinin hissedilmesi lazım. <gülüyor> Bu da sevinç hali olur hocam. Evet, evet. Sevinçle hissedilir. Çocuk da sevincini en ham haliyle yaşıyor. En Değil tatlı mi? haliyle yaşıyor. Sansürsüz yaşıyor. <gülüyor> Sansürsüz. Ne güzel, ne mutlu. Ee, az önce e, bir şeyden bahsetmeye gayret etmiştim. İnsanın her şeyin şükrünü kendi cinsinden eda etmesi, sebil etmesi manasında malının şükrünü zekat ve sadakayla, ilminin şükrünü anlatarak ve amel ederek, sağlığının şükrünü hayatları yeşerterek, sevenlerinin şükrünü muhabbet göstererek, Mutluluğun ve huzurunun şükrünü başkalarının ıstırabına omuz vererek. Yani şükredecek o kadar çok sebebimiz var. Mi? Mi? Eskilerin bir nefis terbiyesi, tezkiye olarak benimsedikleri daha az fark edilen bir ilke var. O da sabrın da gereklerinin aslında aynı olması. Yani her neyin yoksunluğuna sabrediyorsak başkalarında onun eksikliğini gidermeye de gayret göstermemiz lazım. Bu şekilde belki maddi olarak durumumuzda bir iyileşme olmaz ama o yoksulluk sebebiyle çektiğimiz acılar azalır. Umulur ki bizim yoksulluklarımızda e, ilahi lütfun... böyle biraz bir açalım, açalım şu sabır meselesi ve Tabii. sabrını şükür lütfen biraz daha açın. Bu çok hoş bir şey oldu. Hocam bir şey daha, bir, bir konu daha müsaade ederseniz onu da araya sıkıştırıp onunla devam edelim. Bu buyurun, buyurun. E, geçenlerde e, bir iftar ilanı gördüm. İşte donanımlı sofralarımızda iftarımız e, 4 TL, 5 TL filan gibi rakamlar. Telaffuz etmek istemiyorum. E, ben rakamı. Ben yani burada da ne olur iktidar sahibi ol, olmaya gayret edelim. Ariflerin orucu gök sofrasıyla açmaya kıymet verdiği söylenir. Dünya zenginlikleriyle donanmış gösterişli sofralar. Mideleri ve karınları genişletmekten başka bir işe yaramıyor. Dostluk, yarenlik, gönüllerin inceldiği muhabbet ruhları besliyor. Yani beraber oturduğumuz, sofraya oturduğumuz insanlar, onlarla paylaştıklarımız önemli. Orada taam ettiğimiz şeyler değil. Hem bu dünyada bizi bu dostluk, yarenlik doyurur ve donatır. Hem öte dünyada dostumuza giden yolu aydınlatır bu gönül birliği. E, gök sofrasıyla biz de iftarımızı açmaya gayret edelim. Dostlarımıza yer açalım. Pandeminin müsaade ettiği kadarıyla tabii sağlığımıza da dikkat ederek. E, Ramazan gecelerinde hanelerimize, e, dostlarımıza yer açalım. E, yük olmadan, e, eşlerimize yük olmadan, onlarla sorumluluğu paylaşarak, kendi emeğimizin kısıtlı imkanlarıyla da olsa e, bir sofraya, buyur edelim bu ayın yavaşlayan ritmini fırsat bilelim ve kendimize de yaşamaya vakit ayıralım muhasebeye nefis muhasebesine vakit ayıralım diyelim sizi sözü size bırakalım sabır konusundan devam edelim kıymetli hocam evet sabır nefsi emrağının en sevmediği hal o hemen istiyor ve sınırı yok ki bu şuna benziyor. Yani deniz suyuyla siz harareti gideremezsiniz. O da sudur ama içtikçe daha çok istersiniz. İnsanın bütün varlığı sınırlı ama nefsi, sınır, nefsi sınırlı değil. Eğer bir, siz biraz evvel söylediniz ben de oradan devam edeyim. Yani siz zengin sofrada, dünya nimetleriyle tabii ki donanmış bir sofrada sadece o sofrada sınırlı kalırsanız Bedeniniz bundan mutlu oluyor yani tatmin oluyor ama kalbiniz kararıyor. Dolayısıyla malumunuz o yani e, kılleti kelam, kılleti menem ve kılleti taam üç tane ilkesi var. O büyük yolun tarikatı nakşibendiyeni az konuşmak, az uyumak ve az yemek yemek. Bütün bunların üçü de şimdi bazı insanda e, şey çoktur, konuşma kabiliyeti çoktur ve konuştukça insanlar etkisi altına alır. Onun sabrı az konuşmakladır. Vesaire. Evet. Çok bu genişletmeyelim hadiseyi. Yani ne olduğu anlaşıldı. Kalbi karartıyor. Dolayısıyla bir sofra, sofranın esas vazifesi beraber yemek yemek ve belli bir emre beraber ittiba ederek bunu yapmak. Belli bir vakte kadar bu bahlardan da uzak kalıyorsunuz ve o sofranın bereketinden istifade ediyorsunuz. O bereketi ihlal edecek bir zenginlik, gündeme geldiği anda o maneviyat yavaş yavaş kayboluyor. Bazen de çok hızlı kayboluyor. Bu arada önemli olan işte o imkanına karşı onu gösteren, göstermeye olan meyle karşıda bir sabır. İmkanımız var ama o imkanınızı o sofkada göstermeyin. Bu da bir sabır işidir. Sabır sadece yokluğa sabır değildir. Varlığa da sabır vardır. İlme de sabır vardır. Birçok bir mevzu biliyorsunuz bir, bir yerde geçiyor biliyorsunuz ama yerinde müdahale değil Malumat vuruşluk etmek için karşısındakini mat etmek için ona üstün gelmek için Etrafta o hoca ne çok şey biliyor insanları etkiliyor diyebilmek için konuştuğunuz anda o sabır seddini aşmış oluyorsunuz Nefsiniz besleniyor Burada benim eskilerden öğrendiğim nefsin beslenmesini önce siz fark edersiniz demişlerdi ne ki egonuzun hoşuna gidiyor orada durun. Biraz daha ilerlerseniz ego sizi çeker hani bataklık gibi ayağı sokuyorsunuz yumuşacık geliyor. Bir adım bir adım daha ondan sonra geri dönüş mümkün değil. Yani onun için mesela yaklaşmayın buyruluyor, Yapmayın buyurulmuyor. Yaklaşmayın. Çünkü yaklaştığınız anda her an içine düşme ihtimaliniz var. Halbuki yapmak günah ama yaklaşmayın buyuruluyor. Yani o risk alanına girmeyin aslında. Evet, bu çok güzel. Hani var ya böyle çit çekiyorlar, military diyorlar, girmeyin. Evet. O, orada bir risk alanı var, oraya girmemek lazım. Çünkü kalp kararıyor ve bir, de, bir müddet sonra insan günahla ülfet kuruyor, günaha alışıyor. Ve alıştığı günahın günah olduğunu da artık çok fazla idrak etmiyor. Canım olur geçer diyor yani. Bu alışmak çok kötü bir hadise. Beşeriz, hepimiz günah işleriz. Ama Allah bizi günaha alışmaktan muhafaza buyursun. Günahla ülfet etmekten muhafaza buyursun. Peşiman ha. olma hissinden mahrum etmesin bizi inşallah ya Rabbi diye düşünüyorum. O kadar önemli ki kıymetli hocam. İşte o pişmanlık da yüreğin bir takatidir. Her yürek pişmanlığa güç yetiremez. Yani Biz pişman sadece, olabilmek çok... de bir insanda bir ahlaki duygunun varlığına işaret eder. Sizin herhalde yani meslek itibariyle böyle çok tecrübeniz vardır diye tahmin ediyorum. İnsanlar e, gelip size çünkü dert, dertlerini anlatıyorlar ve bir sıkıntı zuhur ediyor. Değil mi? Pişmanlık çok mühim bir haslet yani. Pişman olmak ben ne yaptım demek. Evet. İşte Ramazan bütün bunları diri, dirilten içimizdeki pişmanlık duygusunu içimizdeki Bizi e, istikamete sevk eden o büyük hassasiyeti, o titizliği, o itinayı güncelleyen yeni tabirle üzerindeki tozları alan, parlatan bir vakit inşallah. Bu vaktin kıymetini bilmemiz lazım. Ama yine altına hassasiyetle çizerek söyleyeyim. Bu vakte uygun hususi mekanlarda, maneviyatı olan mekanlarda, bize ait maneviyatı olan mekanlarda, Olabildiği kadarıyla. Ve bize ait çevresel şartlarla düzenlenmiş mekanlarda. Bu kendi evimizde olabilir. Kendi hanemizde olabilir. Efendim yapaydır. Hayatta her şey yapay. Kalbimiz sadece yapay değil. Hayatta her şey suni. Hepimiz belli bir hayat yaşıyoruz işte. Biçimlerimiz de öyle vesaire de öyle. Ama kalbimiz ona bakıyor. Kalbimiz ona ihtiyaç hissediyor. İşte o kalbi olabildiğince diri tutalım. Tabii. Rainer Maria Lilke büyük şair. Evet. Genç bir şaire mektuplarını okumuştum. Ara ara döner okurum. Mistik bir şair, enteresan bir kişi. Yaz yine de gelir ama yalnızca sabredenlere gelir. Önlerinde sonsuzluk varmış gibi tasalanmadan sessiz ve yürekleri geniş olanlara gelir. Ben bunu günden güne daha iyi anlıyorum. Onu gönül borcu duyduğum acılar içinde öğreniyorum. Sabır her şeydir diyor. Sabra gönlü açmak, imkanlara gönlü açmaktır. Sabır dediğimiz zaman, yani benim anladı, anlayabildiğim kadarıyla daha çok darlıkta kendini tutma, kontrol etmeyi anlıyorum. Kendi nefsimize hakim olmayı anlıyorum. Evet, evet. Acıya katlanabilmeyi anlıyorum Hatta gerektiğinde savaşmamız gereken yerde savaşmaya devam etmeyi Kaçmamayı, ayak diremeyi anlıyorum Efendim gerektiğinde sır saklamayı Gereksiz şeyler konuşmayı engellemeyi Dilimizi kötü sözden evet. korumayı evet. anlıyorum ee, Sabır imanın yarısıdır denir Diğer yarısı da şükürdür denir etkileyi bizi etkileyen üzücü bir olay karşısında kendimize hakim olabilmek, öfkeye kapılmamak, bakın öfkeye kapılıp da sabır gösteriyorum olmuyor. Yani öfkeye kapılmamak, yani öfkenin bendini de sağlam tutmak, dili hocam buradaki şeye bakalım e, siz katılacak mısınız? E, onu merak ediyorum. Sabır bir yandan da kıymetli hocam, dili şikayetten bedenimizde, yanlış hareketlerden yanlış eylemlerden korumaktır. Divi şikayetten de korumaktır. En zoru, evet, yapamıyoruz ama en yani. zoru en zoru o. Evet, evet. Yapamıyoruz Dildiğini şikayet etmek ister. Bir yandan katlanmak ister, sabır göstermek ister ama bir yandan da neye katlandığını dünya alem tanıklık etsin ister. Evet. Alkış evet. ister. Evet. <gülüyor> evet. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Evet, en zoru da odur. Evet. En zoru, en zoru. <gülüyor> Öyle evet yani. kıymetli hocam aslında bir yandan da e, sabır takdir ettiğimiz bir şeyin vaktini beklemek bir mayalanma süreci. Yani sabır kitaplarımda da anlatmaya çalıştım yani işin psikolojisiyle ilgili böyle pasif bir şey gibi algılanıyor. Hayır bir toparlanma bir e, yeniden değiştiremediğimiz bir şeyi değiştirebilmek için kudret toplama demlenme efendim bir mayalanma sürecidir e, sabır. O müthiş ee, bir ruhi, ruhi aksiyondur sabır. Tabii. Beden, bedensel bir aksiyon değil. Zaten insanlar belki orada yanılıyorlar. Pasif o e, şeyi e, sıfatı ondan kullanılıyor. Evet, dış dünyada bir şey yapmıyoruz ama iç dünyamızda müthiş bir enerji sarfıdır sabır. Müthiş bir aksiyondur iç dünyamızda. O o büyük taşan, coşan, köpüren o duyguyu adeta siz kırmıyorsunuz, onu yatıştırıyorsunuz, teskin ediyorsunuz. O enerjiyi bir başka istikamette e, sevk ediyorsunuz. Yok etmiyorsunuz, edemezsiniz zaten. Bir başka istikamette sevk ediyorsunuz ve o şekilde yeni bir düzlem e, kat ediyorsunuz. Yeni bir kata çıkıyor ruhen insan sabretmesine Aslında işi Cenab-ı Hakk'a havale etme ancak alın teri dökmüş insanların hakkıdır. Yani alın teri aslında bir manada sabrımızın meyvesidir sabırla alın terinin meyvesidir biraz yani köşeye çekilip sabrediyorum doğru değil yani sabrederken gayret etmeye de devam etmek lazım herhalde hani biz bu arada sık sık rahmetli Fethi Gemuhluoğlu bir sözünü anarız belki 3-5 defa anmışızdır gelecek iyi olur mazi bitmiştir Gelecek bize ait bir endişe ve bekleyiş değildir. hale razıyım." derdi Üstad. "Dem bu dem deriz, Allah deriz, peygamber Ekber deriz, ne dedi inayet yaşah velayet deriz. Yani biz geleceğe ait bir endişe içinde değiliz. hale razıyız." demiş evet. o dostluk üzerine adlı o enfes risalede. Yani biraz mevzu değişik yerlere de gitti. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan mana'yı tevekkül bu mudur? Hey gidin adan diyor. Ne evet. me'daküfta <gülüyor> azarlıyor. Evet. evet. Yataktan çıkmadan Allah'a dayandım demenin bir kıymeti yok. Alın teriyle, göz emekle ayrıca sabır. Eylemi, eylemi zavre, terk Eylem. Eylemi terk etmeden. Eylem her zaman için var. Eylem her zaman için var. Sabır onun büyük destekçisi. Eylem tek başına değil. Sabır ve tevekkül eylemin büyük destekçisi. Sabır ve tevekkül. Evet bir Ramazan sohbetinde de böyle gelişti elhamdülillah. Çok şükür İnşallah Cenab-ı Hak bizi nice gök sofralarına erdirir diyelim. Gök sofralarında iftar etmeyi bize kısmet eder. Amin inşallah. Gönül dostlarla beraber olduğu zaman ee, bir Parça peynir, bir parça zeytin gök sofrasıdır zaten hoca. Aynen öyle. Çünkü muhabbet oluyor. Tabii. İnsanlar birbirini herhangi bir menfaat gözetmeden sevgiyle yaklaşıyorlar. İşte muhabbet dediğimizde odur. Onun da tek kaynağı var. O da ilahi feyizdir. Onun dışında insanlar ilahi feyiz olmadan muhabbetten nasiptak olamazlar. Muhabbet böyle bir şey. Hiçbir menfaat gözetmeden. Bu devamlı bir hal mi? Hayır değil. Ama ruh zaman zaman bu hali, bu haleti tanıyacak. Geçtiği zaman zaten fark edersiniz. Devamlı olsa onu fark etmezsiniz. Öyle bir an olur ki insanlar biraz evvel de bahsettiğiniz iftar sofrasında, iftar vaktini beklerken hiç tanımadığı insanla bir manevi, bir kalbi ilişki kuruyor. İşte muhabbet o. O iş bitiyor, yemek yeniyor, çıkılıyor, herkes ayrı bir yere gidiyor. O, o hava dağılıyor. Ama o hatıra katte kalıyor. İşte Ramazan bunun için çok önemli. Ve insan farkı fark eden bir mahluk. Yani eskiden ben bunu yaşamıştım neydi bu diyor. O hazı tadıyor onu hatırlıyor. Dolayısıyla onun da aynı zamanda kaybolması onu hatırlanması için ciddi bir vesiledir. Ve o hazın peşinde koşuyor insan. neden olabilir mi? Ne yapıyor? Bir dahaki iftarı bekliyor. Sevinçle, heyecanla. Veya bir dahaki Ramazan'ı bekliyor. Çünkü kalp onu istiyor, onu arıyor. kalbinde de gıdası o. Bu coşku hanelerimizden hiç eksik olmasın. Amin inşallah efendim. İnşallah. alem İslam'dan, bütün dünyadan bu feyz-i bereket, bu güzel ihsan zamanları, lütuf zamanları, bütün aleme, önce tabii kendi hanemize, kendi memleketimize, sonra bütün İslam dünyasına, sonra bütün insanlığa, Ramazan-ı Şerif hayırlı olsun. İnsanların yahu ben ne yapıyorum deyip bir muhasebeye başlamalarını da inşallah vesile olsun. Önce kendimizde, ailemizde, dostlarımızda, çevremizde sonra bütün insanlıkta inşallah. Evet, Hikemi Atayiye'den bir hikmetle bitirelim kıymetli hocam. Eğer sabredersen hakkındaki kader hükmü gelir ve geçer fakat mükafata hak kazanırsın. Şikayet edersen ilahi emir yine yerini bulur. Şu kadar ki mezur yani haktan perdeli olursun diyor. Sızlanmadan, şikayet etmeden, yine bir büyüklerden birinin bir sözü var. Musibet birdir ama kişi sızlandığı zaman iki olur diyor. Çok nükteli güzel <gülüyor> bir söz. Sızlanmadan, elimizden gelenin en iyisini yaparak, Etrafımızdaki yanlışlığı, kötülüğü gayretle düzelterek, zorluklara tahammül ederek, hale rıza göstererek ama onu da değiştirmeye çalışarak tabii evet. aktif sabır içinde bu ayı idrak etmeyi nasip etsin Yaradan. Amin efendim, amin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Gönülerinize bereket, kıymetli hocam. Değerli Erkam Radyo'nun çok... Nadide güzel izleyicileri bu sohbeti bizimle paylaştığınız, karşıda olduğunuz için, bu sofrada bizimle beraber oturduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam Saadet'in Öküten ve bendeniz Kemal Seğer Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz.